tıpkı özel okullarda olduğu gibi talebin okullarda serbest kıyafet yönetmeliği ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Özel okullarda yönetmeliğe göre villilerin %60'ının talebi doğrultusunda öğrencilerin forma seçebileceklerini kaydeden Avcı, şimdi özel resmi bütün okullarımızda %60'da değil, %50 artı villilerimiz ne istiyorlarsa onu tercih edebilecekler. Böylece serbest kıyafet uygulaması gerçekten daha da serbestleşmiş oldu. Bu seçeneklerin arasına